Bugün dünyanın pek çok başkentinde dikili taşlar vardır. Meydanları süsler. Ve bu dikili taşların hemen hemen hepsi Mısır'dan getirilmiştir. Eski Mısır. Firavunlar zamanının Mısırı. Bu dikili taşlar eskiden piramitlerin önüne ikişer tane dikilir ve Güneş tanrısının bunlarla sembolü insanlara yansısın diye oralarda tutulurdu. Yani dini bir kıymeti vardı. Fakat sayıları bugün 26 tane olan 26 başkentte bulunan bu sütunların o zaman o dönemde kimler tarafından nasıl yontulduğu yahut yontuldu mu bir araya getirilerek mi sütun haline geldi o mermerleri kim taşıdı nasıl götürdüler nasıl diktiler ayağa kaldırdılar hala muammadır. İşte bunlardan bugün İstanbul'un Sultanahmet Meydanı'nda, Konkord Meydanı'nda İngiltere'de, New York'ta ve Paris'te olmak üzere pek çok yerde görebileceğiniz bu sütunlardan İstanbul'da Kız Taşı, Süleymaniye Camii'nin de iki sütunu yine Mısır'dan getirilmiştir. Peki o günün şartlarında bunları nasıl getirdiler? Her biri 25 metre, 22 ile 25 metre arasında uzunlukları olan dikdörtgen prizma şeklindeki bu sütunların ağırlıkları 250 ton o zamanın imkanlarıyla, 250 tonluk bir sütunu, yekpare bir sütunu getirip oradan buraya taşımak bir hayli zor iş. Evet, Mehmet Ali Paşa, Mısır Hidivi, 1801 yılında İngiliz ve Fransız büyük elçilerini ve şehbenderlerini yanına alıp Luxor Vadisi'nde bir gezintiye çıktı. Orada bir tane sütun ayakta, bir tane sütun yerde dikkatleri çekiyordu ve Kleopatra mabedinin hemen önündeydi. Elçiler sütunlara hayranlıklarını belirtince büyük devlet olmanın gereği olsa gerek Mehmet Ali Paşa da dedi ki madem bu kadar hayran kaldınız buyurun bu sizin olsun bu sizin olsun alın götürün Osmanlı Devleti'nin devlet aliyenin size hediyesidir dedi. Tabi İngiltere o yıllarda Mısır'la ilişkilerini geliştirmek istiyordu. Belki Mısır'ın Terk ettiği Mısır'ın yeniden hakimiyetini ele almak istiyordu. Fransa ise ihtilalden yeni çıkmıştı. İhtilal Fransız olarak kendini göstermek istiyordu. İki devlet arasında bir çelişki yahut da bir rakabet vardı. İkisi de hemen derler kendi ülkelerine mektuplar yazdılar, haberler gönderildi. İngilizler önce bir gemi satın aldılar. Satın aldıkları gemiyi... Eh, ahşapla donattılar, bunu taşıyabilecek hale getirdiler ve doğru Mısır'a gönderdiler. Fakat yolda gemi maalesef battı. Fransızlar ise Toulon limanında bir gemi inşasına başladılar. Tabi Toulon limanında gemi inşa edilirken tersanede beri tarafta Mısır'da da bir faaliyet başladı. Dikdörtgen prizmi olan sütunları çembere almak ve çölde yürütmek zorundaydılar. Kumların üzerinde... Kim çekecek, nasıl çekecek, altlarına kalaslar koyarak, tomruklar koyarak yuvarlaya yuvarlaya götürebilmek için dikdörtgen prizmayı yuvarlak silindirlere almaya başladılar ve bu iş için 600 kişi çalıştı Mısır'da sadece. 600 kişi de e, Tulon'da çalışıyordu. Nihayet gemi hazır oldu. 2500 tonluk bir mucuru e, safra olarak içine aldı çünkü havada duruyordu. Ondan sonra tekrar yola çıktı. Güzergah e, Akdeniz, Akdeniz'den Okyanus, Okyanus'tan Akdeniz, Akdeniz'den Nil idi. Geri güzergahta tam e, Sen Nehri'nden Paris'e getirilecekti. Nil'de gemi iskele yapıldı. İskeleye bir metre taş yüklendi, bir ton cüruf atıldı. Bir metre taş yüklendi, bir ton cüruf atıldı. Böyle böyle böyle böyle 250 tonluk Taş gemiye yüklendi. Fakat bu sefer gemi hareket etmedi. Çünkü atılan cüruf geminin altını doldurmuştu. 7 ay daha bu sefer geminin altını temizlemek için uğraştılar. Biri taraftan bakıldığında. Evet sonunda Konkord Meydanı'na da Paris'e, Şanzelize'ye de bu sütunlar bugün süs veriyor. Ama gel gelelim. Sadece iki sütunun 1800'lü yılların başında Mısır'dan Londra'ya yahut da Paris'e taşınmasının... İngiliz hükümetine yahut Fransız hükümetine maliyetinin ne olduğunu, bütçenin ne kadar aştığını ve o dönemlerde Osmanlı Devleti'nin sadece iki sütun ile rakiplerini nasıl bir ekonomik müzayeka içerisine sürüklediğini gösteren bir örnektir. Mehmet Ali Paşa ruhun şad olsun.